yakın tarihimizin en karanlık olaylarından bir tanesi Bosna Savaşı <Gülüyor> Tam 312 bin ölüyle neticelen bir savaş Resmen sistematik bir şekilde soykırıma tabi tutulmaya çalışılan bir halk Bu katliamda Bosna'da ve Kosova'da öldürülen birçok insanı toplu mezarlara gömdüler Ve bu toplu mezarların yerleri hiçbir zaman bilinemiyordu Anlatılanlara göre, bu toplu mezarların bulunmaması için gösterilen itina çok az şeyde gösterilmiş bir itinadır. Mezarlar bulunamasın diye hem derin kazılmış, hem de üstü doğal bir şekilde eski bitki örtüsüne döndürülmüştür. Bugüne kadar toplu mezar bulunma yöntemi olarak uydu resimleri kullanıldıysa da bunda işe yaramamıştır. Çünkü eski halinden farksız toplu mezarlara oluşturulmuştur. Derken, Mevcut coğrafyanın belli başlı bölgelerinde mavi kelebek denen bir tür birden herkesin dikkatini çekecek kadar fazla sayıda ortaya çıkmaya başlamıştır. Bölgeyi inceleyen uzmanlar aynı zamanda bitki örtüsünde de muazzam bir zenginleşme fark etmiştir. Bunu nasıl olduğu anlamaya çalışılırken ayrıntılı bir şekilde incelemeler sonucu bu zengin bitki örtüsünün üstünde mavi kelebekler olan bu zengin bitki örtüsünün altında toplu mezarlara rastlanmıştır. Toplu mezarlarda gömülen cesetler toprağa karıştıkça zengin bir hale getirmiştir toprağı. Ve bölgede bulunan misk ya da yavşan otu diye tabir edilen Artemisia vulgaris otu Karizma aldı değil mi bu da? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> böyle bir şey. Ateş <gülüyor> ediyorum resmen. Silah gibisin başkan. Bileydik, kilek, kilek, kilek. Joseph fışkırmıştır ve bu bitkiden beslenen mavi kelebekler de bölgede birikerek o mezarların orada bulunmasına sebep olmuştur. Çok güzel değil mi hikaye? Bir teori vardı hatırlar mısınız? Ta okyanusta bir kelebeğin kanat çırpışı kutuplara vardığında koca fırtınalara dönüşecektir. İşte öyle Bosna'da kanat çırpan mavi kelebekler de o toprak altında toplu zorlanların <gülüyor> çığlığı misali, çırpıyor kanatlarını. O kelebeklerin Kanat çırpmasıyla bulunan toplu mezarlar bizim beynimizde ve düşünce sistemimizde koca fırtınalar oluşturuyor. Kainatın düzenine baktığında hiçbir iletişim yokken hususi açan bir ot bu otun gıdasıyla beslenen birden oraya toplanan mavi kelebekler ve bu sistemin altındaki toplu mezarlar hiçbirinin birbirinden zerre kadar haberi ve iletişimi yokken bütün kainatın ortak bir dili varmışçasına bir mavi kelebeğin kanat çırpışından Bosna'daki toplu mezarları bulduran sistemin sahibi olan Allah diyor ki İşte bak her şeyin sahibi olmayan mavi kelebek kanadı gibi bir şeyi de yapamazdı.